Elhamdülillah ve salatu ve selam ala rasulillahi ve ba'd ve alal abdi en ya'leme Allah qad sebeka ilmuhu fi kulli kainin min halki kaderi mutala etmeye devam ediyoruz yani Allah Teala her şeyi ezelde bir nizama göre takdir etmişti o nizam dahilinde e, kaza hadisesi tahakkuk ediyor yani, yani ona uygun olarak ee, eşya kendi vadisinde seyrine seyr-i devam ediyor. Peki o zaman biz Müslüman olarak bu olaylara nasıl bakmamız gerekiyor? Bu ibare bize o noktada ışık tutuyor. Diyor ki: "Vel al-abdi." Yani "Vel vacibun alal abdi." Kula şu vaciptir. "Vel vacibu alal abdi en ya'leme Allah'a şunu bilecek. En ya'leme en Allah'a قَدْ سَبَكَ عِلْمُهُ ف۪ي كُلِّ كَائِنٍ مِنْ Yani min cemi'i halkihi. Mahlukatın tamamında olan her şeye dair Allah'ın ilminin kuşatıcı olduğunu. Yani Allah'ın ilminin her şeyi kuşatıcı olduğunu, her şeyden daha önde olduğunu, ezeli ve ebedi bir ilme sahip olduğunu Müslüman bilecek. Bunu bilmesi ona vaciptir. Zaten biz ne demiştik? önce ilmi ilahi sonra kitabet yazıyordu bildiklerin, sonra diliyordu sonra dilemesine göre yaratıyordu işte müslüman bunu bilecek yani velel abdi en ya'leme enallaha kasbaka ilmuhu yani onun ilmi her şeyin önünde fi kulli kainin yani olan her şey min khalqihi min mahlukat hangi cinsten hangi türden olursa olsun onun ilmi her şeyin önünde. Eğer bilmiyorsa, o zaman Allah Teala, yani kainatta yarın neler olacak, ondan haberi yok ki. Bizim gibi bir varlık ortaya çıkmış olur haşa. Peki fakat dara derik takdiren muhkemen, mubramen, lise fihi naqizun, vela mu'aqibun, vela muzilun, vela mu'gyirun, vela mu'awlun, vela naqisun. Valla zaid min xalqihi fi semaovatihi ve Efendim, fakat dara neriyat iftir. Ve ala alamdi an yaglema, an Allaha kazzbek Allahın ilmi her şeyin önündedir. her şeyin önündedir. Ve o Allah Hazreti Celle fakat dara Allahu. Fakat dara yani bu olan her şeyi fakat darallahu zalika takdiran muhkemen. Yani muhkem değişmez bir şekilde olacak, kainatta olacak her şeyi takdir etti. Zalik dediği nedir? Dedi ya burada fi kulli kainimin khalkihi. Yani yaratıklarında olacak her şey ki o her şeyi Cenab-ı Hak muhkem, değişmez, mübrem o da aynı anlamda. Yani değişme kabul etmeyecek şekilde onları takdir etti. Leise fihi fi ey şeyin fi takdirihi <gülüyor> Allah'ın takdirinde leise fihi nakidun onun takdirini nakz edecek, bozacak hiçbir şey yoktur. Walla <gülüyor> muakkibun muakkib tehhir edecek. Sonraya yani şimdi değil de adam Allah Azze ve Celle'nin ilminde bugün ölecekse onu şöyle 10 on yıl sonra tehir edeyim diyecek birisi yok. Bir doktor yok. Bir hastane yok. Yani böyle bir ameliyat yok yani. Adamın ecelini 20-30 yıl sonra tehir edeyim. وَلَا مُعَقِّبُونَ وَلَا muzilun izale edecek. Yani onun hükmünü yok edecek. وَلَا مُغَيِّرٌ Değiştirecek hiçbir otorite yok. وَلَا مُحَوِّل Aynı anlamda mugayir, muhavvil değiştirecek. وَلَا نَاقِسٌ Noksanlaştıracak. Yani adama diyelim 10 milyar verecekse onu noksanlaştırdı bir liraya düşüremez kimse. Walazaydun, artıracak da yok. Şimdi başa gelin. Fakat derde eli takdiren muhkemen mubramen leysefihi nakidun bunları yapacak, değiştirecek, bozacak hiç kimse yok. Nerede yok? Neden yok? Min ey şeyin min halqihi. Yaratıklarından onun takdirine müdahale edip eksiltecek, artıracak, değiştirecek, bozacak, tehir edecek mahlukatta hiç kimse yok, hiçbir şey yok. Min halkihi fi semawatihi ve ardhihi. Yerde de yok, göklerde de yok. Yerde ve gökte Cenab-ı Hak ne takdir ettiyse o aynısıyla olacak. Buna kimseler müdahale edemez. Yani şimdi madem ki böyle o zaman efendim allah Teala böyle takdir ettiyse e biz şimdi bir şey yapınca ya bu Allah'ın takdiriydi böyle oldu diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Yani ölçü şu Cenab-ı Hak ecelimizi tayin ediyor. Ne zaman öleceksin kardeşim? Senin bilgin dahilinde mi? Değil. Yani sana gayb bu bilmiyoruz. Mugayyeb anke sen bilmiyorsun bunu. Peki ama sana ne emrediyor? Bedenine sahip ol diyor. Sağlığına bak diyor. Yani o senin ölümünü belli etti, takdir etti ama sana da emrediyor ki sen nasıl olsa bunu bilmiyorsun fakat bu bedeni koruyacaksın. Yani doktora gideceksin hastalandığın zaman, ilacı alacaksın. Peki şimdi adam acıktı, açlıktan ölüyor burada. E, kaderim budur diyebilir mi? Allah Teala rızıkları takdir etti. وَمَا مِنْ fil فِي illa اِلَّا عَلَى Tamam, bütün rızıklar onda. Ama sana da ne emretti? Rızkını kazan dedi. Kesbedeceksin, çalışacaksın. Yani ameller belli değil mi? Herkesin kimin sahit olacağı, kimin şakî olacağı belli. Peki ama sana ne emrediyor? çalıştıyor. Sen bilmiyorsun ki sahit misin yoksa şakıy mısın? Hani innemel a'malu bil havatim. Ameller son ana göre değerlendirilecek. Sen son anını bilmiyorsun. Dolayısıyla sen neden mükellefsin? İbadet etmeyle, haramdan uzak durmayla Allah azze ve celle'nin talimatlarını, emirlerini yerine getirmekle sorumlu bununla mükellefsin kardeşim. Yani böyle Yatayım, uzanayım nasıl olsa bunlar kader diyemesin. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında bir adam hırsızlık yapıyor. Getiriyorlar ona. Hazreti Ömer Efendimiz'in yanına çıkınca diyor ki ya allah Teala böyle takdir etti diyor. Hırsızlık yapayım diye. Buna diyor elini kesmeden önce 30 sopa vurun ondan sonra elini kesin işte. وَالسَّارِقُوا وَالسَّارِقَةُ فَاقْتَعُوا اَيْدِيوهُمَا جَزَاءً مَا كَسَبَاً اَكَالَ مِّنَ اللّٰهُ hırsızın cezası bu had peki neden diyorlar yani buna 30 tane sopa vurdurdu Allah'a iftira ediyor diye kader diyor ya sen kader olduğunu nereden biliyorsun he gaip değil mi biliyor musun amel defterini levh-i mahfuzda sana dair Cenab-ı Hakk'ın ne yazdığını biliyor musun hem mesele neydi Allah senin hırsızlık yapacağını bildiğinden onu oraya yazıyordu. Yoksa Allah yazdı diye sen hırsız olmuyorsun. E be hırsız. Allah'ın orada yazdığını sen nereden biliyorsun? Madem Allah'a iftira ediyor kesin diyor bunun elini kesin. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma onun zamanında da böyle hırsızlık yapan adam öldüren bir taife çıkıyor. Onlar da kaderi istismar ediyorlar diyorlar ki Allah'ın kaderi cenab Hak böyle takdir etti gel bakalım buraya diyorlar öldürüyorlar adamı ya niye öldürdün e Allah böyle takdir etti öldürdük diyorlar öteki şarap içiyorlar niye içtin e Allah böyle takdir etti diyorlar İbni Ömer radıyallahu anh'ıma diyor ki Allah Teala'nın bunu bilmesi bu adamların hayatını değiştirmez mesele şunun gibi diyor insanoğlu nerede yaşıyor yeryüzünde yeryüzünde Yaşıyor. ne var? Sema var. Sema'nın altındasınız, yer kürenin üzerindesiniz. işte altınızda bir arz var. Peki, yer bu arzdan çıkma ihtimalin var mı kardeşim? Yok. Burada yaşayacaksın. Başka bir yere gidemezsin yani. Mutlaka kara parçası dünyada yaşayacaksın. Peki, semayı Geçebilir misin? Onun dışında bir yerde yaşayabilir misin? Yaşayamazsın. Mutlaka yerle gök arasında bir yerde yaşayacaksın. Peki yerle gök arasında yaşamak senin hayatın değiştiriyor mu? Yani sana diyor mu ki mutlaka sen hırsız olacaksın, zinakar olacaksın, e, kumar oynayacaksın, içki içeceksin. Burada yaşıyorsun, bunun dışına çıkamıyorsun ama yerle gök sana müdahale etmiyor. Allah'ın ilmi de böyle diyor. Allah seni biliyor ne yapacağını onları yazdı. Sen şimdi yerle gök gibi Allah'ın sana dair yazdığı o ilmi içinde içindesin. O e, sana takdir ettiği o bilginin içindesin. Ama sen bilmiyorsun ki bunun ne olduğunu. Dolayısıyla nasıl yerle gök senin hayatını değiştirmiyorsa... Allah'ın bilgisi de senin hayatını değiştirmez. Yani seni meyhaneye götürmez, seni kumarhaneye götürmez. Zaten bilmiyorsun onun senin kaderinin hangisi olduğunu bilmiyorsun. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh işte Şama doğru Şama gidiyor. veba hastalığı orada olunca geri dönüyor oradan. Ebu Ubeyde radıyallahu an diyor ki neden dönüyorsun Ömer diyor Allah Teala'nın kaderi değil mi Hazreti Ömer Efendimiz ya senin gibi birisi bunu söyler mi diyor ya başka birisi söyleseydi sen bilmiyor musun ki nefirru min kaderillah ila kaderillah Allah'ın kaderinden Allah'ın kaderine kaçıyoruz şimdi burada iki tane kader var Allah'ın takdiri var ama sen biliyor musun ölümün nerede bilmiyorsun kaderin biri ne Oraya girince orada o hastalık öldürüyor adamı. Öteki kader ne? Oraya girmeyince o hastalıktan ölmüyorsun. Hazreti Ömer Efendimiz de Nefirru min kaderillahi ila kaderilla. Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine gidiyoruz. Ona firar ediyoruz. bu Ubeyde'ye şöyle bir örnek getiriyor. Buhar rivayetidir bu. Önünde diyor bir alan olsa. O alanda bir otlak var, bir de kuru bir arazi var. Senin de bir tane deven var. O deveyi hangisine götürürsün? Otlak olana götürürsün. E peki ikisi hani ötekine götürsen, biliyorsun ki burada Allah'ın kaderi nedir? Kuru olana götürünce orada hayvan deve bir şey yiyemez. Yaş olana götürdüğün zaman orada karnını doyurur. Yani biz bilmiyoruz. Ama somut planda gördüklerimiz var. Allah'ın bir takdiri var. Nedir o? Oraya gidince orada ölüm var. O halde neşirru min kaderillah ila kaderillah. Allah'ın kaderinden yine Allah Azze ve celle'nin kaderine gidiyoruz. Yani hiçbir şey değişmiyor. Yerde, gökse Cenab-ı Hakk'ın takdirine kimse müdahale edemez. Ama şunu diyemesin kardeşim. Yani ben burada su içmiyorum. E kaderimde ölmek varsa susuzluktan öleyim. Hayır. Bu suyu içeceksin. Yani Allah Teala senin ecelini takdir etti. 40 yıl, 50 yıl ne kadar yaşayacaksın o biliyor. Sen bilmiyorsun ki susuzluktan mı öleceksin, başka şeyden mi öleceksin? Sen zahirde yapman gerekenleri yapacaksın. Geri kalanını ona, Allah azze ve celle'ye havale edeceksin. Yani kader ne diyordu? Dibinde dolaşma, ha? dibinde dolaşma diyordu değil mi? Lem yattali ala zâlike melekün mukarrabun velâ nebiyyün mursalun demiştik. Peki devam ediyoruz. Ve zâlik min akdil imâni ve usul ma'rifah. <gülüyor> ve zâlik dediğine, yani cemi'u mâ sebâk, şu ana kadar anlattıklarım, kadere dair. Yani vasl kadr risulullah taala fi halqihi diye başlamıştı. Hatta oradan daha öncesi kadere dair söylediklerin bütün bunlar ve min akdil iman. Burada nasıl bir izafet var demiştik? He? İzafetü sıfeti ilel mevsufi. Yani sıfatı mevsufa izafe ediyor. İzafetü sıfeti ile mevsufi. Sıfatı mevsufa izafe O zaman aslı nedir? El-i'manul ma'kudu aleyh. El-i'manul aslı yani ibaretinin aslı budur. Min-i'manul ma'kudu aleyhi bil yakin. Peki kelamı akideyi nasıl tarif etmiştik? Ne demiştik? El-hukmul El-hukmul cazimu lezî la yakbalu't teşkik değil mi şakka ev yada el hukmul cazimul lazı la yakbalu'ş şakka şek şüphe tereddüt kabul etmeyen kesin hüküm kesin inanç buna akide diyoruz yani burada da diyor ki işte ve dalik işte buraya kadar anlattıklarım bu meseleler yani bu kadere kazaya bu şekilde iman etmek ve dalik işte bu nedendir efendim minel imanil maqoudi alei yani yakın bir şekilde inanılması gereken imanın esasındandır bu o imanın esasındandır buraya kadar anlattıklarımı kabul etmek başka neyin bir parçasıdır bunlara iman etmek ve usulil marife marifele ehli irfan yani ehli irfanın ehli ilmin marifet Usullerindendir, bilgi usullerindendir, hakikate ulaşma yollarındandır, marifete ulaşma usullerindendir. Ne? İşte bunlara bu şekilde inanmak, iman etmek. Öyle mi? Ee, getir bana şeyi. Nusa farklı olunca şimdi eee wala yakunu mukavun illa bitekvinihu ve tekvinu la yakunu illa hasanan cemilen. Şimdi wala yakunu mukavun olan hiçbir şey yok ki alemde illa tekvinihi, onun yaratmasıyla olmuştur. Tekvin nedir? Cenab-ı Hakk'ın ezeli sıfatlarındandır, değil mi? Eş'arili mu'tazilî ayrıldığı noktadır burası. Tekvin, tahlik, bütün bunlar nedir? Aynı manadadır. Hep ezeli sıfattır. İcad, ihdas, ihtira, efendim tekvin, tahlik bütün bunlar Allah Teala'nın ezeli sıfatlarındandır. Efendim burada diyor ki, e, İmam Tahavi "Vela yekunu mukavvanun kavvanun mukavvan" tekvin edilmiş, olmuş, yaratılmış yani. Yaratılmış mahluk Mahluk olan hiçbir şey yok ki onun yaratmasıyla olmasın. Yani alemde her şey onun tekvini, onun yaratmasıyladır ve bu tekvin de Allah Teala'nın ezeli sıfatıdır. Peki neden biz buna hadis demiyoruz? Eğer hadis olsa Allah Teala'nın tekvini o zaman hadis olan bir şey Allah Teala'ya isnat edilirse Allah'ta hadis bir şey olur değil mi? Cenab-ı Hakk'a bir eksiklik getirir. Yok bu tekvin sıfatını biz e, hadis kabul eder Allah'tan ayrı bir şey olarak görürsek o zaman tevhide aykırı olur. Yani sıfat Allah Teala'nın ne aynısı olacaktı ne de gayrısı olacaktı. Eğer ayrı bir şey olursa o zaman iki tane ezeli şey olur. Yani halbuki Allah Teala birdir, tektir diyorduk değil mi? Vel evvelu vel ahiru zahiru batin. Peki yani her şeyi yaratan Allah azze ve celledir. Ve tekvinu la yekunu illa hasanan cemilen. Efendim. Ve tekvinu bu tekvin yani Allah Teala'nın yaratması, halk etmesi e, tekvin aslında ne demektir? He? İkrajü şeyi min al-ademi ile bir şeyi yokluktan varlığa çıkarmak odur tekvin. Yani ihtira, icat. Ee, yani ikrajü şeyi min al-adem ile vücudü yokluktan mevcudiyete varlığa çıkarıyorsunuz. O zaman ve tekvinu tekvin, yani bu haliyle yokluktan varlığa çıkarmak yoktan var ediyor. Hiçbir şey yok. İnsan yoktun mimma innehin o suyu oluşturdu. O sudan sonra bizi dünyaya getirdi. Ve tekvinu la yakunu la yakunu ey şeyin nedir ismi? Kuvadır tekvine dönüyor değil mi? Ve tekvinu tekvin yani la yakunu la yakunu tekvinu illa hasanan cemilan. Madem ki tekvin yokluktan varlığa çıkarmaktır. Allah Teala'nın bir sıfatıdır. O zaman güzel bir şeydir bu, güzel bir şeydir. Allah Teala'ya bir eksiklik değil, onu doğru anlamak, doğru tasavvur etmenin bir e, özelliğidir, bir hususiyetidir. Diyor İmam Tahawi, rahimullah. Oradan sonra geliyor bizim az önce okuduğum ibare, faheh dami naktil imanı vusul il marife diye devam ediyor. Alabilirsiniz. Peki anlaşıldı burası. Şimdi devam edelim. Wal i'tirafu. Yani bunu eee min akdil imani ve usulul ma'rifeti ve'l i'tirafı oriyat etmeyelim de ne riayet edelim? Şu derse başlarken walil abd en ya'leme di okumuştuk ya. Yani bu neydi? vel vacibu alel abdi yani vel vacibu alel -abdi. en ya'leme tevhî limasları alıyoruz ne oluyor el ilmu oluyor işte tevhî limasları alınca yani şöyle diyorsunuz vel vacibu el ilmu şunu bilmek neyi bilmek Allah Teala'nın ilmi mahlukatın tamamını kuşatmıştır tamamını içine almıştır Allah Teala'nın hükmü değişmez vel vacibu el ilmu bihadâ işte bunları bilmek vaciptir Başka ne vaciptir? Bir bilmek vaciptir. Şimdi vel bu kelimeyi en yalemeye atfediyoruz. Ama nasıl atfediyoruz? En yalemeyi tevil-i alıyoruz. El ilm oluyor. İşte ona atfediyoruz. Bir vel vacibu el ilmu. Bir bunları yani Allah Teala'nın ilminin her şeyi kuşattığını bilmek vacip. 2 ne vacip? ve i'tirafı bi tevhidillahi ve Allah Teala'nın bir olduğunu yani tevhidi kabul etmek, tevhide inanmak bu vaciptir. Bir olduğuna, tek olduğuna, eşi benzeri olmadığına buna itiraf etmek yani tevhidi itiraf etmek de vaciptir. Yani imanı burada saklayamasın. Onu itiraf edeceksin. Bi tevhidillahi Teala bir de ve rububiyetini yani ve li itirafu bi rububiyetihi Rabbimin rububiyetini de e, yani rububiyeti de itiraf etmek vaciptir. Ne, ne, ne yapıyorsun yani? Alemde dilediği gibi tasarrufta bulunduğuna. Ee, insanların mahluk olduğuna, onun Rab olduğuna onun mürebbi olduğuna onun şekil verdiğine dilediği gibi şekil verdiğine vereceğine hep bunları da bir hikmet dahilinde yaptığına inanıyorsun kardeşim şimdi bu el bu el ilmu, vacip olan bir Allah'ın ilmin her şeyi kuşattığını bilmek bir de Tevhide, tevhid'e ve Rububiyeti itiraf etmeye. Kemalat'a alafik sâbhiği. Vakala külle şeyi in. Fakat dara hu takdira. Cenab-ı Hak her şeyi o yarattı. Fakat dara takdira. Ve yarattığına da bir nizam koydu, bir kural koydu. O kural dahilinde e, şekil verdi, suret verdi, kural verdi. O kurallara göre idare ediyor. Yani kimse gidip de oraya müdahil olamaz o halde sen neye inanacaksın Allah'ın her şeyi yarattığına ve yönettiğine inanacaksın hiç kimse onun yaratıp yönettiğini müsaadesi olmadan değişemez kardeşim bozamaz yani yaratıyor ve yönetiyor takdir ediyor kuralları koyuyor ve kâle teâlâ ve kâne emrullâhi kaderem makdura Allah'ın emri, Allah'ın tasarrufu Allah'ın hükmü nedir? kaderem makdura yani kaderdir, bir ölçüdür, bir nizamdır ama makdura yani kesin, değişmez ölçü dahilinde Allah'ın emrini, tasarrufunu değerlendirmeyi bu ayet kelime bize emrediyor, terkin ediyor bu da Ahzab suresinin 38. ayet-i kerimesi peki Evet, ve kâne emrullâhi kaderem Ahzab suresinin 38. ayet-i kerimesi. Efendim yok mu metinde sizin? Evet. Fe veylül limen sâre fil kaderi khasîmen ve ahdara linnadarî kalben seqîmâ. Efendim veyl olsun diyor. Yazıklar olsun, yuh olsun. Yani bu kadar hakikati görüp de kaderi inkar edenlere veyl olsun kim diyor İmam Tahavi he kader yoktur diye çırpınanlara yazıklar olsun Yuhusun. olsun limen sara lillahi taala fil kaderi hasiman yani sara hasiman lillahi ya sara o adam oldu feveilul limen sara'nın ismi nedir limen men'dir o'dur mene dönüyor değil mi İsmi huvedir, mene dönüyor. Ee, sara, e, Huva yani o men, adam ne oldu? Hasimen, düşman oldu ya. Allah'a düşman oldu. Feveylul limen sara hasimen lillahi fil kader. Kader mevzusunda Allah'a düşman olan o adama veil olsun diyor. Kelime veriyorum biraz garip oluyor ama başlı böyle kelime kelime siz de verirsiniz sonra cümle cümle gidersiniz inşallah. Feveilul limen saralillahi taala fil kaderi hasime. Kim bu kaderi inkar eden? Kim kaderi inkar ediyorsa o Allah'a hasımdır. Yani Allah'a düşman olmuştur. Allah'ın tasarrufuna düşman olmuştur. Efendim bu adam e Sara lillahi teala fil kader hasimen bir Allah'a sım oldu bu kader mevzusunda. Başka ne yaptı? Wa ahdara lin nadari fihi fil kader kalben saqimen. Saqim, marizan. Hasta bir kalp. Yani bu kaderi araştırma, wa ahdara kalben salimen. Ortaya marazlı hasta bir kalp ortaya çıkardı lin nadari fihi için sürekli bu kaderi böyle araştırdığından dolayı, sürekli burada bir nazarı olduğundan incelemesi olduğundan dolayı ve ahdara kalben sakîmen marazlı bir kalp ortaya çıkardı neden? hep bu araştırmalarından dolayı Lin fihi fil kader. niye? çünkü bu hasta kalp hep böyle bunu şüphelere vesveselere, inkarlara savrulmalara, helaketlere Alıp götürdü, taşıdı kardeşim. Lakin iltemese bir vahmihi, fi fahsil gaybi, sır renketiymen. Kader neydi? Dünkü dersin ibareye başlarken ne okumuştuk? Vasul kaderi, sırullahi Teala, fi xalqihi. Yani bu metni ileride ezberleyin buradan gidince. Yani bir sırdı, değil mi kader? O sırrın dibine gelme demişti. E, mukarrab melekler, mürsel peygamberler bile buna muhtali olmadılar. Çünkü insan hayatının devamı kaderin bilinmemesi üzerine bina edilmiştir. Kaderi bilseniz ya şimdi ya biraz sonra burada diyelim hafizan Allah deprem olacak. Hakile yeksan olacak. Oturur musunuz burada? E, Allah Teala ecelimizi burada takdir ettiyse olacak kardeşim. Yani e ama bilsek, yani burada şimdi büyük bir felaket olacak. Dibine dinamit koydular, uçuracaklar bu binayı. O zaman Hz. Ömer, Ömer Efendimiz'in sözüyle hareket ediyoruz. Ne diyordu? Nefirru min kaderillahi ila Ha Çökeceğini biliyoruz. Ha, orada dinamit var, çökertir dinamit bunu. O zaman hemen başka bir yere gidiyoruz. Yani o da Allah'ın kaderinden kaderine gidiyoruz. Peki lakad iltemese, iltemese bir mana talebe demek, talebe. Yani araştırıyor, istiyor, istiyor bu adam e, bir vehmihi O vehmiyle, e, şüpheleriyle, arızalarıyla, marazlarıyla lakad iltemese bir vahmihi, fi fhasil gıybi. Gayb, yani fi tadıqil e, gıybi. O gaybı e, gayip etütlerinde diyelim yani. Gayıp etütleri, gayıp araştırmalarında vehmiyle beraber hep talep ediyor. Neyi? Sırren ketim. Ketim bir mana? İsmeful manasında değil mi? Hani katil, maktul anlamında. Katil ne demek? Öldürüle. Ketim, mektum. Sırren, mektumen. Mektumen, minennâs. Yani gizlenmiş kimden min ayşe'in minenat insanlardan gizlenen o sırrı e, araştırma noktasında e, vehimleriyle bir takım etütler yapıyor bunu istiyor bu adam bunu istedi bunu araştırdı E sonunda ne oldu vaade bir makale fihi efken etimen efak mu balığı ismi fail Esim, vesindeinde o da mubala ismi fail effaken ne demek çok yalan konuşan demek değil mi ee, çok yalan konuşan esimen o da çok günahkar Peki vaade bir mana olağı döndü ne ile bir makalefihi Kader hakkında söyledikleriyle çok günahkar çok efendim yalan konuşan bir adam olarak döndü yani böyle bir adam hükmüne aldı. O halde veyl olsun bu adamlara diyor. Yani kaderle alakalı insan hayatına müdahale etmeye çalışan, hakikatleri inkar eden bu adama veyl olsun diyor. Peki şimdi efendim kader bahsini burada noktalarken şunu birkaç başlık altında mutala edelim. Yani e, kadere iman etmenin, kadere inanmanın Müslüman hayatında etkisi nelerdir? Birinci olarak, yani orada kitabınızın kenarına e, açabilirsiniz. E, sabır ve rıza, yani kadere iman etmek Müslüman hayatındaki artıları nelerdir? Etkisi nedir? Yani bu adamların söylediği gibi kadere iman edince, yani Müslümanlar kenara köşeye çekilirler... Her şeyi Allah'a mı havale ediyorlar yoksa Hazreti Ömer Efendimiz gibi nefirru min kaderillah ila kaderillah mı diyorlar. Efendim şimdi kader bize bir sabır, kader bize bir teslimiyet hale getiriyor Allah Teala'nın hükümlerine. Biliyoruz ki bütün bunlar hayır da şer de Rabbimizden. O bize emrediyor ama gayet bilmiyoruz. Ve biliyoruz ki Allah murad etmeden kainatta hiçbir şey olmuyor. Yaprak bile düşmüyor. Eğer böyle bir imanınız varsa oğlunuzu kaybettiniz. Yavrunuzu kaybettiniz. Ne diyorsunuz? Bakara Suresi'nin 156. ayet-kerimesine geliyorsunuz. Ve lenebluvenkum bişey'in bir <gülüyor> şey vel cu'i ve naqsin minel ve müjdele sabredenlere. Elbette ki, eğer bir musibet onları yakalarsa, derler ve inna Yani "İnna lillahi ve inna ileyhi ayetini okumaya ne diyoruz? İstirca diyoruz, değil mi? Yani efendimiz buyuruyor, ayağına diken bile bassa, Müslüman orada bile istirca yapar. Buldunuz ayet-i kerimeyi. 24. sayfa. 156. ayet kerime. İnna alillahi ve İnna ileyhi Yani onlara bir musibet geldiğinde elledine ıda asabetun musibetun, musibet, ölüm, hastalık, bela geldiğinde ne derler? İnna alillahi ve İnna ileyhi Rabbimden geldik, ondan geldik, ona gidiyoruz. Yani ne demek Allah'tan geldik Allah'a gidiyoruz? He? Yani Cenab-ı Hakk'ın bir yer mi var? Oraya mı gidiyoruz? Ne demek? <gülüyor> Allame razıya soracaksın. Ne? Var mı soran? Soran varsa söylesin. He? Ya bu adamlar olmasaydı yani bu İhsan'ın, Hasan'ın, Hüseyin'in bulacağı iş mi ya? Elhamdülillah ki bizim hocamız onlar. Gozer değil. He? He? o sefih, ahmak adam gibi Gozler değil, biz Gozler'in kitabını tercüme etmiyoruz elhamdülillah biz Razi okuyoruz İmam Beyzavi okuyoruz, Buhari okuyoruz, hocamız o onun nesebi oraya dayanıyor, Gozler'e dayanıyor, kim Gozler ya? ben ilahiyatı bitirdiğimde Amerika'ya gidecektim, gittim muhterem Mahmud Efendi'ye dedim ki, hocam dedim ben Amerika'ya gitmek istiyorum orada doktora yapacağım Zahir, sebep planında da bir takım şeyleri böyle ayarlamaya çalışmıştık. Dedi ki tabi babam eğer o müsaade ederse gidebilirsin dedi. E, ben de şimdi hadi ikna edebiliriz. E, olmayacağını biliyorum ama belki hani e, gidebilirim diye. E, dedi ki babanın bir hasmı olsa, babanın düşmanı olsa, sen de babanın hasmıyla otursan, sabahtan akşama kadar muhabbet etsen. Baban da baksa, zoruna gider mi? Gider dedim. Peki Amerika'da kimden okuyacaksın? Kim sana doktora verecek? İşte orada oryantalistler var efendim dedim. Onlar verecekler. Şarkiyat bölümleri var. Oraya gidiyorum. Peki bunlar Efendimiz Aleyhisselam'a inanırlar mı? Hayır inanmazlar. Efendimiz Aleyhisselam'a hakaret ederler mi? Ederler. Peki babanın düşmanıyla oturup muhabbet etmiyorsun da Allah Resulü Aleyhisselam'ın düşmanlarına talebe olsan ondan aldığın bir diplomayla peygamberin huzuruna çıkabilir misin dedi. Orada döndüm. Yani öyle geldik biz. Şimdi e, öyle Haseki'ye gittim işte. Haseki'ye başladık. Şimdi efendim mesele şu. Mühendis olacak bir kardeşim Almanya'da doktora yapabilir. Tıp okuyacak bir kardeşim İngiltere'de doktora yapabilir. Yani o, orada onları gidip alabilir. Efendimiz Aleyhisselam da lisan öğrenmek için Hazreti Zeyd'i gönderiyor. Gidilebilir. Ama fıkıh doktorası yapacak birisi Amerika'ya gider mi ya? İngiltere'ye gider mi? İşte onun için yani ilimde bir tevarüs var. Siz talebeyken bazen göremiyorsunuz ama hikmet sahibi, ilim sahibi, irfan sahibi birisi... El Kur'an'a Hakim'e, sünnet-i seniye ittibası var, ilmi varsa hikmet, irfan, ilim sahibi insanların o noktada size dair söylediklerine bakın. Onlara itibar edin. Yani şimdi ben Amerika'ya gitseydim nasıl dönerdim oradan? Bilmiyorum nasıl dönerdim. Nasıl gelirdim? Hangi marazla gelirdim? İşte o adam gitti mi gitmedim bilmiyorum ama Gozler hayranı olarak gelebilirdim. Oturup Gozler tercümesi yapardın. Sonra da böyle Milleti zehirlerdin, Buhari müslim düşmanı yapardın kardeşim, yapardın. Ya Gozer tercüme ediyorsun, hani Buhari, hani Buhari'yi uydurma diyorlar. Ya Gozer'in kitabı kadar yok mu kardeşim, niye gavuru tercüme ediyorsun, git Buhari'yi tercüme etsene. Derdi başka, ödev başka. O halde şimdi efendim kader bir neyi veriyor sana? Sabır veriyor, rıza veriyor, teslimiyet veriyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İşte Allame Razimiz diyor ki, tabii ki Allah Teala mekandan münezzehtir. Şunu söylüyoruz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun derken. sen in Allah'tan Allah'a gidiyor. Yani ondan geldik ona gidiyoruz. Yani öyle bir yere gidiyoruz ki dünyada hakimler var. Amerika karar veriyor, işte İsrail himaye edilecek, değil mi? Ama ahirette Rabbimin cezalandıracağına müdahale edecek o tarte var mı? Öyle bir yere gidiyoruz ki senden sana geliyoruz ya Rabbi, e, innalillahi ve innailihirajahun, ona dönüyoruz demek. Ondan başka kimsenin hüküm sahibi olamadığı bir yere gidiyoruz ki orası ahirettir işte. Ya yani ölüm anında bunu söylüyorsun. Kader diyorsun ki Rabbim böyle takdir etti. Oğlum aldı Efendimiz Aleyhisselam'ın e, evladını defnedince gözünden yaş geliyor. E, ne buyuruyor sahabe-i kiram? Ve ente ya Resulallah. Siz de mi ağlıyorsunuz deyince ne buyuruyor? Bu gözden yaş gelir he? ama bu kalpte hüzün olur. Fakat bu dil asla Rabbime isyan cümleleri kurmaz. Çünkü kadere iman, teslim oluyorsunuz. Bütün evlatlarını kaybediyor Hansa. 40 yıl kardeşine ağıt yakmıştı. Arap'ın en büyük kadın şairi. 40 yıl. Kardeşini öldürdüler, 40 yıl ağladı. Kadisiye Savaşı'nda dört tane oğlu şehit oldu. Dört oğlunun şehadet haberini ona getirince ne dedi? Elhamdülillahillezî razakani bi şehadeti evlâdi. Yavrularımın şehadetiyle beni şereflendiren Allah'a hamdolsun. Bak kader, 40 yıl ağlayan bir kadın, kardeşi için Allah'a teslimiyet onu nereden nereye getiriyor. İşte yıkılmıyorsunuz. Yani kader şu değil, yani benim evlatlarım kadiseye gitmesin, ben yaşlı bir kadınım, yapmayın, almayın, çocuklarımı götürmeyin demiyor. Dört yavruyu gönderiyor. Biliyor ki Rabbimin iradesi, müdahale, müsaadesi olmadan, onun iradesi olmadan bu çocukları kimse öldüremez. O halde Rabbim diledi, hüküm ondan. Lütfun da hoş, kahrın da hoş. Allahümme lâ mani'a limâ atayte ve lâ mutiye limâ diyoruz değil mi? Peki o zaman bir iman bize bir sabır, bir teslimiyet hali getiriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Ahmed bin Hanbel'in rivayet ettiği hadiste buyuruyor ki Allahumme inni es'aluker rıza ba'del kadâ. Yazın bunu. Allahumme inni es'aluker rıza ba'del kadâ. Yani Allahümme inni es'elüke rida ba'da'l-kada. Kadadan sonra ya Rabbi senden rıda istiyorum. Rıda, rızanı istiyorum ya Rabbi. El er rida ba'da'l-kada. Allahümme inni es'elüke rida ba'da'l-kada. Yani kaza. Artık razı oluyorsun. Allah'ın hükmüne razı oluyorsun değil mi? Yani var mı başkası? Cenab-ı Hak seni Orda hammal yaptı. Öteki arkadaşın ilkokulda beraber okumuştu. Onu da vali yaptı. E, buna rıza göstereceksin. Kadere rıza da imanın kemalindendir kardeşim. Tamam. Ahvah etmenin bir manası yok. Peki ikincisi ise kadere iman insanda bir gönül rahatlığı oluşturur. Gönül rahatlığı. Öyle yazıyorsunuz. Neden? Çünkü biliyorsunuz ki hani El-khayru <gülüyor> fi maktarullah. Hayır nerededir? Yazın bunu. <r> El <Baltimore> hayru <downstairs> fi mhtarahullahi ma yani. El hayru fi mhtarahullahu leh. Ne demek? El hayru hayır nerededir? Allah'ın <vocabulary> senin için ihtiyar ettiğinde <imundo> seçtiğindedir. El hayru fi mhtarahullah. Onun için dua ederken Müslüman, Ya Rabbi bana hayırlısını nasip et diyor. Değil mi? Hayırlısını nasip et. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam umuru dünya ile alakalı meselelerde neyi terkin ediyor ümmetine? İstihareyi. Yani bilmiyoruz şimdi. Yani sen o okulda mı okusan, bu okulda mı okusan? Hangisi daha hayırlı olur bilmiyorsan ne yap? İstihare yap. Allah'ın bilgisine başvur. Acaba rüyada bir takım şeyler görebilir misin? İstihareyi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetine terkin ediyor. Ama kesin yani namaz kılacaksa Allah'ın emri kılayım mı kılmayayım mı diye istihare olmaz değil mi? Yani Rabbimizin kesin talimatları var, nehirleri var, oralarda olmaz. Peki o zaman kader bize bir gönül rahatlığı veriyor. Açın şimdi Bakara Suresinin 216. ayet kelimesi, sayfa 34. 34. sayfa buldunuz. Şimdi kütübe aleikumulukri talu -oh ee, Şimdi yani savaş ohwa ne demek? Yani mekruhun. Hoşlanmıyorsunuz. Yani savaşa kim gitmek ister? Şahadet arzu, heyecanı olmayan dışında. Peki? Vansa entekrehu şeyen bakın ait kelime. en entekrehu şeyen ve ve hayrul Yani bir şey siz onu hoş karşılamıyorsunuz ama sizin için o hayırlı bak bilmiyorsunuz. O zaman el hayru fi maktarullah. Yani şimdi adam genel müdür olamadı diye ah vah ediyor. Kaldı Anadolu'da bir ilçede e, müdür orada. Ya genel müdür olabilirdim işte o bakan değişmeseydi şöyle olurdu böyle olurdu o amcamın oğluydu ya mübarek oraya gitseydin belki orada o var şu var bu var evini dağıtacaktın aileni dağıtacaktın çok var şimdi böyle müslümanlarda Sınıf atlayınca adam hanımını beğenmiyor ya, mübarek o kadın bak senin kahrını çekti oralarda şurada burada getirdi seni buraya kadar e, kadınla şeref arıyor e değişiyor gidiyor genel müdür oluyor ama aileyi kaybediyor çocuklar yıkılıyor perişan oluyor dağılıyor gidiyor bilmiyor ki orada ilçede kalmak onun için daha hayırlıydı. onun için bir yere gelme adına insanların karşısında Müslüman eğilmez kardeşim o bilir ki Rabbim takdir ettiyse kimse yürüyüşüme engel olamaz kimse beni durduramaz el hayru Fi مَخْتَارَهُ Bak kaderi iman sana bir rahatlık getiriyor. E mücadeleni yapıyorsun ama diyorsun ki Rabbim müsaade etmedin olmadı. O halde وَاَسَا اَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَوَخَيْرُ لَكُمْ وَاَسَا اَنْ تُحِبُّ شَيْئًا Bir şey de seviyorsun ama وَوَشَرُ لَكُمْ bilmiyorsun ki o senin adına şer, genel müdür olmak. Aman dövünüyorsun, o adam, bu adam... Her tarafa siviler gönderiyorsun, ona buna netice bir hezimet ortaya çıkıyor, üzülüyorsun. Üzülme kardeşim, o dünya ve ahiretin adına Rabbim öyle taktı, e, takdir etti. Onda daha büyük hayır var, bilmiyorsun, o halde teslim ol. Peki, kaderin üçüncü faydası nedir? Müslümanı cehde, gayrete sevk eder. Yani e, kadere inanıyorsa bir adam, o yıkılmaz hep ayakta durur hep onda bir gayret hep onda bir e, metanet hali vardır. Şimdi hadis-i şerif e, İmam Müslim Kitabul Kader'de rivayet ediyor. İmam Müslim Kitabul Kader'de rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki El-müminul kaviyyun hayrun ve habbu ilallahi minel müminiz zayıf. El-müminul kaviyyu خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ اضْضَع۪يفِ Yani güçlü bir Müslüman, Allah'a e, zayıf bir Müslümandan daha hayırlı, daha sevimlidir. Güçlü bir Müslüman. Şimdi Müslüman işte e, uğraşır, Allah Teala'dan yardım ister, aciz olmaz. Hadisin devamında Efendimiz buyuruyor ki وَيْنَ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ Eğer sana bir şey isabet ederse şöyle deme. لَوْ أَنِّي فَعَالْتُ كَذَا كَانَ كَذَا Eğer şuradan gitseydim şöyle olurdu. Bu başıma gelmezdi deme. He? Deme diyor. لَوْ أَنِّي فَعَالْتُ كَذَا كَانَ كَذَا Eğer şöyle yapsaydım şöyle olurdu deme. وَلَاكِنْ kul قَدَّرَ اللّٰهُ وَمَا شَاءَ فَعَلًا. Rabbim arabayla buradan gitmem murad etti. Buradan gittim ve bu kazada oldu de fe inne lahu teftahu amale şeytan. Çünkü lev lev var ya şöyle yapsaydım böyle yapsaydı. Keşke şuradan gitseydim, keşke buradan gitseydim. Bu neyin kapısını açar? Yani şeytanın kapısını, amelinin kapısını açar. O halde şimdi Müslüman başına bir felaket geldi. Yani aldın bir yerde bir dükkan. Efendim iflas ettin. Ya almasaydın daha iyiydi ama Allah Teala da böyle takdir etti. Yani böyle takdir etti diye açmıyorsun orayı. Açtın orayı ama Allah'ın da iradesi var senin iradenin üzerinde. Açtın şimdi, iflas ettin. E ya ağlayacaksın sabah akşam ya da ne diyeceksin? Yani Rabbim böyle takdir etti. Yani olsaydı, olmasaydı, gitseydim, gitmeseydim düşünme diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Geçmişi kapat. Olan üzerinde sadece niçin düşün? İbret almak için düşün. Eğer birileri seni aldattı oraya getirdiyse, tabi bunu hukuki mücadelelerini yap. Ama bir daha böyle adamlara aldanmamak için o olaydan ibret al, fakat sürekli dövünme. Ya keşke şöyle yapmasaydım dersen, ayakta duramazsın kardeşim işte. Yıkılırsın bak kader. Allah'a teslim olunca, kaybettiklerini üzülmüyorsunuz. He? Rabbim müsaade etmese dünyada madem yaprak düşmüyor E burada da vardır bir şey diyorsun Oradan ibret alıyorsun kardeşim Peki dördüncü özellik nedir? Müslümana kaderi iman bir cesaret getirir Bir şecaat kahraman olur Yani bakarsınız on tane akıncı Kosova'da Moaş'ta Koca küfür ordusunun içine giriyor, korkmuyor. Ee, İzzettin Kassam, Tugaylarına mensup o kardeşlerimiz Mücahit'le. Adamlar hiç böyle e, çarşıya, pazara, işe gider gibi tankların önüne gidiyorlar. Neden? Çünkü Tevbe suresinin 51. ayet kerimesine gelin. Efendim sayfa kaç? E, 195. 195. Kuldeki Lenn yusibena illa ma kataballahu lana. Allah'ın takdir ettiğinden başka hiçbir şey bizim başımıza gelmez. Yani Rabbimin takdir ettikleri gelir. Şimdi böyle imanı olan birisi, he, Şu tehlikelidir. Bu düşman güçlüdür, bu zayıftır. Bunun hesabını yapar mı? Yapmaz. Bilir ki kullen yusibena illa ma kataballahu lana. Rabbim yazmadıysa ölümü İbrahim gibi bu ateşin içinden geçeriz. Yakamazlar bizi. Yani dünya nemrut olsa yakamaz bizi, dokunamaz bize. O halde kadere iman Allah'a itimadı getirir. Yeryüzünün en hür adamları kadere inanan insanlardır. Kadere, Allah'ın takdirine inanıyorlar. Bak Allah takdir etmiyor mu? Kullen yusibene illa ma keteballahu lena. Yani Allah'ın takdir ettiği. Onun takdirinin dışında başka hiçbir şey bize e, musallat olamaz. Ya bu kadar ayeti inkar ediyorlar ya. Baştan beri bu kader dersinde belki otuz tane ayet okuduk. Ya bu adamları nereye atmalı bilmiyorum. Ha işte cahil cühele da mail yazıyor. Sen diyor nasıl e, kader var dersin. Zehilliyor. E kardeşim sen git ya değil sultanın gelsin O yasın bakalım Sen ne anlarsın bu işlerden Peki Efendim belalar Musibetler içerisinde e, Kader e, Kaderi imanın diğer özelliği Kaderi iman Müslüman hayatına neyi getirir Kaderi iman eden birisi Sarsılmaz Ha Ne belada Ne de sevinçte Ne belada ne de sevinçte kaderi iman eden birisi sarsılmaz. Şimdi mesela kadere inanıyorsun. Rabbim böyle takdir ediyor. Ee, çok zengin oldun, şımartmaz seni. Biliyorsun ki veren de o, alan da o. Ya da her şeyini kaybettin, Üzülmesin. Kaderi inanıyorsun. Biliyorsun ki veren Allah verip imtihan ediyor. Alan Allah alıp imtihan ediyor. O halde her şey onun takdiri dahilinde devam ediyor. Şimdi hadis Suresi'ne gelin. 27. cüze gelin. Önceden de 27. cüzün 2. sayfasına geliyorsunuz efendim. Ma'asabe min musibetin fil arzi ve fi enfusikum illa fi kitabin min an 540. sayfa 22. ayet-i kerime. Şimdi ma'asabe musibetin fil arzi yani eee velafi yeryüzünde ya da velafi enfusikum sizin içinizde gelen hiçbir musibet yok ki illa fi kitabin onlar nerededir kitapta. Yani Allah Teala levh mafuzu, onları yazdı min kabli an Yaratmadan önce yeryüzünde ya da senin dünyanda olacak her şeyi Cenab-ı Hak yazdı oraya. Biliyorsun bunu şimdi. Zengin olacağını da yazdı, fakir olmanı da yazdı. Eee zâlik inne ala Niçin bütün bunlar? Ala <gülüyor> ma Kaybolana üzülmemen için. Ve la tefrahû bimâ sana gelene de kazandığına sevinmemen için. Yani cana bak neden yazdım diyor bunları bak hepsi bunlar takdir edildi o halde başına bir musibet geldiği zaman üzülme yıkılma zengin olduğunda da bir makama geldiğinde de şımarma bil ki bütün bunlar inna külle şey in halak kader Allah Azze ve Celle'nin ezelde takdir ettiği bir nizam dahil işliyor. işte kadere iman eden birisi Hayatta yıkılmaz kardeşim. Bilir ki, El-khayru fi maktârehullâhu Rabbim böyle ihtiyar etmiştir, böyle murad etmiştir. Hansa gibi kardeşi ağlar kırk yıl, ama iman ettikten sonra, o zaman dört tane oğluna, evladına hamd eder. Allah Azze ve Celle kadere, imanı bu şekilde anlayıp, bu şekilde imanımızı, eee muhafaza etmeyi hayatı bu şekilde imar ve inşa etmeyi bizlere ihsan eylesin. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve rabbil alamin.